Sevgili seyirciler, hepinizi en kalbi saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Biz bu programda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in çağımız Müslümanlar için ne ifade ettiğini, İslam Dairesi içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in nasıl bir konumda bulunduğunu elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadarıyla siz değerli seyircilerimize anlatmaya gayret ediyoruz. Bu programı yaparken tabii ki ben yalnız değilim. Genç ve dinamik, Genç kardeşlerim onlar da benimle birlikte bu programı yürütmeye gayret ediyoruz, çabalıyoruz. İnşallah önceki programlarımızda olduğu gibi bu programımızın da gayet keyifli ve sizler için istifadeli olacağını ümit ediyorum. Rabbimden bizleri muvaffak kılmasını niyaz ediyorum. Evet değerli kardeşlerim biz her programımızda bir lefamız var gördüğünüz gibi. Sohbetimizin başında Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le ilgili onun bizim için ne ifade ettiğini beyan eden bir ifade tahtaya yazıyoruz. Buyur geleyim Safa. mi hocam? Geleyim mi tahtaya? E, Halil geleyim mi diye sorduğuna göre baktı, Yazayım mı değil? Evet. <gülüyor> Bugün şunu yazalım isterseniz yani. Tüm zamanların rehberine selam olsun. İki gözüm üzerinde var. Tüm, zamanda... Tüm zamanların rehberine selam olsun. Bir şey unutma. Safa yazarken Değerli kardeşlerim, kıymetli seyirciler, biz sohbetimize başlayabiliriz. Şimdi ben eve girdiğimi farz edin. Ben eve giriyorum. Dışarıdan geldim. Eve giriyorum. Şu halının başlamış olduğu yer kapı. Kapıyı çaldım. Kapı bana evden açıldı. Eşim açtı. Çocuklar kapıyı açtı. Ben onlara ilk önce ne diyorum? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm diyorum. Sonra sağ ayakla içeri giriyorum. Sağ ayakla girdiğim içeri. hallerini, hatırlarını sorduktan sonra, elimizde bir şeyler varsa onları da mutfağa bıraktıktan sonra, üstümü başımı değiştirmek için odaya geçiyorum. Ne yapıyorum? Elbiselerimi çıkarıyorum. Elbiselerimi çıkarırken, önce sol ayaktan, veya gömleğimi çıkarırken, önce soldan mümkünse çıkarıyorum. Daha sonra peşinden pijamalarımı, Veyahut da eşofmanlarımı giyiyorum. Giyerken de ne yapıyorum, niye dikkat ediyorum? Sağdan giymeye gayret ediyorum. Sonra oturuyoruz, muhabbet ediyoruz ailece. Sonra yemek hazır oluyor. Eşimiz çalışmıyor. Biz de yardım ediyoruzdur tabii. Sonra sofraya oturuyoruz. Yemeğimin başında hepimiz önce bir omuz besmele çekiyoruz. Yemeğimizi yerken bir şey dikkat ediyoruz. Yemeğimizi eğer solak değilsek, bir rahatsızlığımız yoksa, Sa elle yeme özellikle dikkat ediyoruz. Sağ elimizde yiyoruz. Hatta ekmek kırıntılar varsa onları da masada bırakmamaya, tabakta da yemek artık bırakmamaya özellikle gayret ediyoruz. Tabi bu yemektir. Arada su içme ihtiyacımız oluyor. Suyumuzu içiyoruz. Üç yudumda. Nasıl içiyoruz suyumuzu? Üç yudumda. Üç yudumda içiyoruz. Üç nefes değil mi? Nefes alıyorsun haliyle. Parça parça. <gülüyor> Üç yudumda suyumuzu içiyoruz. Nefes almadan da üç yudumda içilebilir mi? Sonra de? sen onu başarırsın. Sende o kabiliyet var. Sonra ama biraz su büyük olursa ne yapacaksın onu da bilmiyorum. Evet. Değerli kardeşlerim sonra yemeğimizi bitirdik diyelim. Yemeği bitirdikten sonra Allah hamd ediyoruz. Bu masamızda bununla yemekleri bizlere ikram ettiği için gücümüz, takatimiz, maddi imkanlarımız neyse onunla karnımızı helalinden Doğrumamızı bizlere müessere için, nasip ettiği için Allah'a dua ediyoruz. Yemek duamızı da yaptık. Oturmaya devam ediyoruz. Sonra lavaboya ihtiyacımız oluyor. Çok affedersiniz. Tuvalet ihtiyacımız oluyor. Tuvalete gidiyoruz. Giderken Allahümme inni auzu bika minel hubsi vel hava istiyoruz. Tuvalete girmeden önce. Türkçesi şu. Allah'a her türlü pislikten beni rahatsızlık veren, beni rahatsız eden, her şeyden sana sığınıyorum. Tuvaletimizi yaptıktan sonra, ihtiyacınızı giderdikten sonra tuvaletten çıkıyorsunuz Elhamdülillahillezî ethebe annî el-eza ve afâni gibi dua yapıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım bana rahatsızlık veren, yani beni sıkıştıran şeyden beni kurtardın, sana şükürler olsun. Sonra arkadaşlar oturduk işte Zaten günün yorgunluğu var, namazımızı kıldık diyelim, sonra yatağa geçtik yatmak için, ne yaptık? Sağ üzerimize yatmaya gayret ettik. Şimdi ben size bunlar niye anlattım? Bütün bu anlatmış olduğumuz şeyler, Sünneti niye biz bunları kendi hayatımıza tatbik ediyoruz? Bunlar bize esasında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın gündelik yaşantısını uygularken, hayatını normal seyrinde devam ettirirken Peygamberimizin alışkanlıkları bunlar, bu şekilde. Biz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu davranışlarına veya yapmış olduğu duaları aile ortamımızda veya diğer hususlar, dışarıdakiler, bunları yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Bir geleneğimizi, bir adetimizi yani bizleri Müslüman yapan değerlerimizi canlı tutuyoruz. Esasında şunu söylesek yanlış olmaz. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapmak suretiyle biz Müslüman kimliğimizi muhafaza ediyoruz. Şimdi benim sohbetin başından itibaren saymış olduğum bu şeyleri iptal etsek. istediğin gibi yap. Nasıl girersen gir, yemekten önce besmele çekme, hamdetme vesaire. Bunları yaptığımız zaman bunların yerine bir karmaşanın, bir geleneğin oturmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama biz şunu biliyoruz. Bütün bunlar bizi biz yapan, bizi Müslüman yapan değerlerdir. Dolayısıyla biz esasında bütün bunlar Bizim hayatımızı şekillendiren, bizi Müslüman yapan değerler olduğu için, biz Ali Senatü Vesselam Efendimizi bir kenara koyduğumuz zaman, değerli kardeşlerim, biz esasında bütün bir geleneğimize düşmanlık göstermiş oluyoruz, bütün bir geleneğimize. Unutmayalım. Çünkü bizim İslami değer olarak, İslami değer olarak sahip olduğumuz her ne var iyi ise, bunların hepsi nin kökeninde Ali Senatü Vesselam Efendimiz vardır. Bir insan olarak. Hatta bu öyle bir yaklaşımdır ki biz Peygamber aleyhisselamı bir tarafa bıraktığımız zaman değerli kardeşlerim bu esasında İslam düşmanlığıdır. Belki farkında değiliz ama. İslam düşmanlığıdır sonuç itibariyle. Niye diyeceksiniz? Şundan dolayı. Aziz kardeşlerim bu gelenek 1441 yıldır bu şekilde oluşmuş. Biz şimdi bunu tamamen sıfırlayıp formatlayıp kendi bakış açımıza göre, Kur'an'a bakmak suretiyle yeni bir medeniyet, din anlayışı inşa edebilir miyiz? Edemezsiniz. Edebilir miyiz ya? Edemeyiz. Bozuk. Biz burada dokuz kişi program yapıyoruz, dokuz kişi kendi arasında anlaşabilir mi? Ortak bir yol tutturabilir mi? Dolayısıyla bu esasında bir anlamda belki farkında değiliz ama Hz. Peygamber düşmanlığıdır. İslam düşmanlığıdır bir açıdan. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar, yani bunları yoktu saydığımız zaman Peygamber Aleyhisselam fıt, buharlaşıyor. Yani sen Kur'an dışında bir şey yok dediğin zaman Peygamber diye bir şey kalmıyor hayatımızda. Yani Peygamber yok. Çünkü Peygamberin ne hayatı var, ne yaptıkları var, ne bizim için örnekliği var, hiçbir şey yok. Hocam o zaman ben... Hz. Peygamber gelmiş geçmiş mi, yaşamış mı, yaşamamış mı, bizim için ifade etmiş olduğu bir şey söz konusu değil. Bir evet. bölümde de demiştik yani Kur'an-ı Kerim'de peygamber efendimiz bizim için en güzel örnek olarak gösteriliyordu. Hani biz onu örnek almayacaksak nasıl bir şey çıkar ortaya hani o dediğiniz karmaşa? Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim. Aziz kardeşim. Şimdi bizim Hazreti Peygamber vesilesiyle hayatımızı şekillendiren uygulamalarımız var. Nedir? Bizi en çok Müslümanlar camide bir araya getiren hangi ibadettir? Evet. Namazdır ama Özellikle bir tanesi, bütün insanlarımız, ülkemiz insanlar bunu önem verirler. Cuma, Cuma namazı. Cuma namazı, namazı Kur'an-ı Kerim'de var mı? Var hocam. Yok. O ayet-i kerime Cuma namazına اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ Ayet-i kerimede der ki Cuma günü. Gün. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman der. Öğlen Orada Cuma sonra namazı geçmez. Sonra mı, o namazı sonra. akşam da kılarsın. Dediğin gibi Yani o kafayla gidersin. Vakit gidersen. yok yani belli bir vakit bir yok. Vakit yok. yok. İki rekat olarak kılınacağı yok. Şimdi bizi bir araya getiren kimdir? Soruyorum ben size. Bizi bir araya getiren? Peygamber, Peygamber Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizdir. Kur'an-ı Kerim'de aziz seyirciler ezanımızı bulamayız. Ezanımız Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ama nudiye diyor ya hocam. Nudiye. Boruyu alırsın hocam. Çalarsın. Yine nudiye olur. Abdülbelakir haydi Hı? namaza. Bu da bir nudiye. Evet. Hocam aynı şekilde e, bu zekatın oranı da yok Kur'an-ı Kerim'de. Hani Peygamber Efendimiz bunu Doğru. belirlemiş bizlere, bu zekatın evet. oranını da Doğru. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğimse, cemaatle namaz bile, yani bir imamın arkasında cemaatle namaz ifadesi geçmez Kur'an-ı Kerim'de. Ama tüvbe ile Allah'ın cemiyen var. Tamam, Allah'a topluca tövbe edin, burada otururuz, herkes açar elini, bir şeyler yapar. Ama bir imamın arkasına bakın, ifademe dikkat. Bir imamın arkasına geçmek suretiyle cemaat şeklinde bir namaz kılınma şekli Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaz. Yoktur. Tamam mı? Cemaatle namaz yoktur. Beş vakit namaz için bunu söylüyorum. Kur evet, Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Aziz kardeşlerim, bayram namazı Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bakın, bizi bir araya getiren değerlerden bahsediyorum. Bayram namazını Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Cenaze namazımızı bulamayız. Kefenlemeyi bulamayız ya. Ben şimdi size soruyorum. Bizim bir geleneğimiz var değil mi? Ölü kefenlenir. Hadislere baktığımız zaman ölümün, ölünün nasıl kefenleneceğini Hazreti Peygamber tarif ediyor. Kaç tane parça kumaş kullanacağını bile anlatıyor. Ve yetmedi Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, ölünün kabre nasıl defnedileceğini bilhazze Peygamber öğretiyor bize. Şimdi biz Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı mirası bir tarafa bıraktığımız zaman biz ölüye nasıl bir muamele yapacağız? Yıkacak mıyız bunu, kefenleyecek miyiz, bunun namazını kılacak mıyız, kabre nasıl gömeceğiz? Değil mi? Bunlar kime göre, kim belirleyecek? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı bir kenara alıyoruz. Kime uyacağız kardeşim burada? Kime uyacağız? uyuması gereken tek insan vardır, o da kimdir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Selamlaşma arkadaşlar, musafaha, ve bizleri Ramazan'da bir araya getiren en önemli <gülüyor> namazlarımızdan bir tanesidir. Teravih namazı. Teravih namazını biz Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Bu, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bizlere bıraktığı mirastır. O kadar acı bir durum var ki aziz kardeşlerim, dikkat çekici olması için bunu örnek olarak vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de hac da şeytan taşlama geçmez. Kur'an-ı Kerim'de şeytan taşlama geçmez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şeytan taşlama geçmez dedim az önce. Şimdi bazı insanlar var, bazı Müslümanlar, bunlar hacca gidiyorlar. Diyorlar ki, tavaf var, Safa Merve de var. Şeytan taşıma kitapta yok, ben şeytan taşımaya gitmiyorum, diyor. Burada esasında şöyle büyük bir sorun var. Şimdi, La رَضْ مِنْ وَلَا يَا بِسْنِ اِلّٰهِ فِي كِتَابٍ Allah her şeyi kitapta zikretmiştir, bunu zikretmemiştir, o zaman bu da yoktur. Bu da yoktur demeye <gülüyor> getiriyor. Ama unuttuğumuz bir şey var. Tek tek her bir şeyi Allah kitabında zikredeceğim diye bize bir vaatte mi bulundu? Hayır. Ve unuttuğumuz şey şu. Aziz kardeşlerim şeytan taşlamak Kur'an'da yoksa, Müslümanlıkta yoksa, İslam'da yoksa bu nereden çıktı? Şöyle bir şey olabilir mi? Diyelim ki Hz. Peygamber Hicri 11'de vefat etti. Hicri 40 yılında bir adam çıktı. Şeytan taşladı. Ondan sonra Müslümanlar ha, böyle bir şey varmış diye bunun peşinden gittiler. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani Müslümanların araya saplama yapmak suretiyle şeytan taşlama diye bir şey icat ettiklerini söyleyebilir miyiz? Delinin biri bir kuyuya taş attı olayına getirmeye çalışıyordur. Burada Hz. Peygamber aleyhisselama maalesef biçilen rolün arkadaşlar ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Yani Peygamber aleyhisselamdan bize gelen bütün tarihsel miras, sünnet, hadis, hepsi bir tarafa bırakılmak suretiyle ortaya çıkan tablo budur. Hac ibadetimizi bile biz milyarlarca Müslüman arkadaşlar milyarlarca Müslüman Değil mi? Kuşaklar boyunca bunu aktardılar. Burada bir insan şunu sorabilir. Aziz kardeşlerim haklı olarak. Eğer bu din, yani teravih namazı yoksa, işte Hz. Peygamberden gelen hadisler yoksa, sünnet yoksa, o yoksa, bu yoksa, işte hiçbir şey yoksa, bir adam çıkıp şunu demez mi ya? Bu nasıl bir din ya? Bugüne kadar bozuk gelmiş. Demez mi bir insan? Hocam. Yaşanmamış bu din. Yani bu din hurafeler yığını olan bir dindir. Bu insanlar bu dini adam akıllı yaşamamışlar, hurafelerle bir din inşa etmişler. Bizim bunu temizlememiz lazım. Ne yapacağız peki? Nasıl temizleyeceğiz? Bütün hadis mecbuası, Hz. Peygamber aleyhisselam'ı bir kenara almak suretiyle. Peki sen söylemiştin. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولَا عِسْفَةٌ hasene Ayet veya diğer ayetler. قُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْفِبْكُمُ اللّٰهِ وَا يَعْفُرْ لَكُمْ Peki bu ayet-i ne yapacağız? Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim için Hocam, bir şey ifade etmiyor ise. Evet. Ayet-i kerimeler bir, ikincisi biz Müslüman olduğumuzu dile getirirken zaten ne diyoruz? İşte kelime-i tevhidde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yine kelime-i hem Allah hem Resulü'nün işin içine katıyoruz. Yıllar önce adamın birisi çıktı bunu kaldırmaya kalktı. Neydi yeri? Ta sizin daha önce de söylediğiniz gibi onun yerine geçmekti. Şimdi biz eğer kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle bizim Müslümanlığımızı beyan ederken kullandığımız ibarelerde Peygamber Efendimiz'in ismini onu geçiriyorsak bunun bir karşılığı olmalı. Bu nedir? Buna verecekleri cevap nedir? Yani veyahut da bizim burada durmamız gereken pencere neresidir? Ya o güzel bir şey hatırlattın esasında. Biz şimdi Peygamber Aleyhisselam bizim için bir şey ifade etmiyorsa aziz kardeşim. Biz niye kelime-i şehadet getiriyoruz ki? hı Değil mi? Veya kelime-i tevhidi niye getiriyoruz? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Tamam, la ilahe illallah diyorsun ki ben kitaba uyacağım, tamam. Peki Muhammedun Rasulullah? Neye uyacaksın? Neye uyacağım bir şey olması lazım. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyorsun şahadetin sonunda. Bunun senin hayatındaki ifadesi nedir? Bir karşılığı olması lazım. Bizim buradaki en büyük yanlışımız, değerli kardeşlerim. Bu alan kitabı olarak okumuş olduğumuz mushafı yani Kur'an-ı Kerim'i bizlere aktaran ağız ile bunu açıklayan ağzın aynı olduğunu her zaman unutuyoruz maalesef. Evet. Yani bu kitabın kitap olduğunu bize öğreten ağız ile bu kitapta indirilmiş olan şeyler, naslar ile kastedilen ne olduğunu bizlere öğreten ağız aynı ağızdır. Ve ben şunu merak ediyorum az kardeşlerim. Şimdi mesela hadisi falan dışlıyoruz. Haşe Diyelim. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanımızda yaşasaydı. Geldi yaşadı. Hazreti Peygamber hayatta. Bizim Hazreti Peygamber'e muamelemiz ne olacak? Soruyorum ben size. Hani çok, Şunu mu yapacaksın? Çok Heh, dalga sen geçiyorlar ya. Bastığı yere basmaya çalışırdık bir hikmet vardı diye. Arkasından yürür öyle takip ederdik. Yani biz bunu Hazreti Peygamber değil günümüz ilişkilerinde bile insan çok değer verdiği bir kişi... Siz biraz yani. önce yemek yerken de dediğimiz ya yemekten önce besmele çekiyoruz. Bu bizim sünnet evet. sünnetimizdir. Bir kişi çok sevdiği bir kişi dese ki yemek yemeden önce işte her seferinde beni telefonla arayacaksın. Sırf ona olan muhabbetinden arar. Kişi sevdiğinin rengine boyanır çünkü. İşte bizim acaba dünyalık dünyaya yaklaşırkenki sevgimiz önceliklerimiz mi farklı? Bunu mu yanlış anlıyoruz? Zaten diyor ki Kur'an-ı Kerim'e diyor sünnete bir kenara attıktan sonra diyor nasıl davranacağız diye sordu hocam da Tamam işte yani ben şunu soruyorum. Yani biz Hz. Peygamber'e diyelim ki burada var varlığıyla geldi. Yanlış biz Hz. Peygamber'e şunu mu diyeceğiz ya? Bizim seninle işin, işimiz olmaz. Ya Sen o ayetleri bize söyle kendi işine bak. mı diyeceğiz? Yoksa ya bu kitabın kitap olduğunu bize öğreten insan kendisidir. Bizim onun peşinden gitmemiz lazım diyerek onu kendimize örnek mi alacağız? Eğer biz onu kendimize örnek alacağımızı söylüyorsak ve ma erselnake illa rahmeten <gülüyor> <Ayet> lil <önemli> alemin. <yalnız. gülüyor> Allah şunu demiyor ayet-i kerimede değerli kardeşlerim. Biz seni ve ma erselnake illa rahmeten li ashabik. Bunu demiyor Allah. Yani biz seni sadece sahabiler için, arkadaşların için rahmet olarak gönderdik demiyor. Allah bütün zaman ve mekanlardan kayıtlanmış olarak Aleyhissalatu vesselam efendimizin tüm zamanların peygamberi olduğunu belirtiyor. O zaman biz Hazreti Peygamber Aleyhisselam fiil olarak hayatta olamayacağına göre sonuçta bir insan vefat ettiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bizim uymamızın ölçüsü, kriteri nedir? Bunu iyi düşünmemiz, iyi anlamamız gerekiyor. Şey hocam benim de bir sorum olacaktı da. Tamam sen de bir soru alalım. Tamam. Evet. Hocam şimdi siz e, hadis ve sünnetin dindeki yerinden bahsediyorsunuz ama e, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Ama hadis ve sünnet için böyle bir ifade Kur'an-ı Kerim'de yok. Geçmiyor. Peki hocam, biz e, hadis, Allah tamam, Kur'an-ı Kerim Allah koruyacak. Peki biz hadis ve sünnete nasıl güvenebileceğiz hocam? allah Teala koruyacağını vaat etmiyor. Şimdi bu soru esasında çarpık bir soru. Sen iyi niyetli soruyorsun ama çarpık bir soru. Şöyle, bir kere Hazreti Peygamber Aleyhisselam, Değerli Kardeşim, İslam davetini neyle yapıyordu? Vahiy, Vahiy ile Kur'an-ı Kerim ile. Şunu Kur'an-ı Kerim yanında mı? Değil. Yanında mı? Yok unutmuşum evet. yine hocam. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim' sahip kabul edelim. Şuradan şu rafta var. Sol tarafta. Evet. <gülüyor> Yukarıda hemen orada evet. Şimdi, Bakın, Hz. Peygamber aleyhisselam daveti neyle yapıyor? Kur'an-ı evet. yapıyor. Karşısındaki muhatap kitlenin derdik neyle? Derdi neyle? Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim'le dertleri. O dönemde. Yani bu kelamın Allah'ın kelamı olduğuna inanmıyorlar. Şimdi dolayısıyla Aziz Peygamber'le arasındaki, aralarındaki tartışma konusu olan metin Kur'an-ı Kerim'dir. O okumuş olduğun ayet-i kerime, İnna نَحُنْ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ Bu ayet-i de arkadaşlar bağlamlarından kopularak okunuyor. Bu ayete kelime baktığınız zaman, altına üstüne baktığınız zaman orada müşriklere, İslam'ı kabul etmeyenlere karşı Allah'ın bir seslenişi var. Evet. Yani siz bu kitabı kabul etmiyorsunuz, benimsemiyorsunuz ama Allah bunu indirdi, bunu koruyacak. Yani o yönden bir sıkıntı kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizle olan ilişkileri Kur'an üzerinden yürüyor. Adamların derdi az kardeşlerim bakın bu ayetleri bağlamlarından kopararak anlamak yanlış. Adamların derdi bu kitapla. Dolayısıyla o kitapta onlara cevap vermekle uğraşıyor. Kendisinin hak, Allah katından gelen bir kitap olduğunu göstermeye gayret ediyor. Hazreti Peygamber'in şahsiyle sorunları yok. Buna da dikkat edelim. Bakın, aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şahsıyla sorunları yok. Şunu diyorlar, ayetlerde geçtiği gibi, mecnun olduğunu diyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın kafasında, zihninde problemler olduğunu söylüyorlar. Ama o söyledikleri, suçladıkları şeyle, Yine bu kitapla ilgilidir. Bu kitapla ilgilidir. Ama hiçbir müşriğin, bakın hiçbir müşriğin Peygamber aleyhisselama gelip şahsiyle ilgili bir suçlamada bulunduğunu göremezsiniz. İnan Yoktur böyle bir şey. İnanmadıkları halde gidip hani Hı. gidip kendi şeylerini bile emanet etmişlerdir. Yani bütün Emin. Hani el-emin şeyi, sıfatıyla Bak, her şeyi... çok güzel bir şey hatırlattın. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın şahsına yönelik suçlamaları olsaydı, bu kitap onlara cevabı verirdi. Bakın. Evet. Çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı, Kur'an-ı Kerim canhıraş bir şekilde savunuyor değil mi? Onu İf kimseye kâdisesi. yedirmemeye çalışıyor. İfka İf hadisesinde olduğu gibi, bravo. Verdi. Şimdi, dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın şahsıyla, dürüstlüğüyle, ahlakıyla, o geçmişle ilgili bir takım sorunlar olsaydı, bunu o adamlar dile getirir miydi? Evet. Getirir miydi? Evet. Getirmezse kafirliklerini şüphe etmek. O zaman kafirliklerin de var vardı. güzel söyledin. Bu ne anlama geliyor? Hani bu, peygamber Efendimiz'in şahsiyle değil, bu heh. bizzat Kur'an-ı Kerimle ilgili sıkıntı şey yani onu problem edip de şey yapıyorlar. Ama bu bir açıdan bizim için şöyle bir anlam var kardeşim. Yani kafir bile peygamber Aleyhisselam'ı tesbih ediyor ya. Evet. Yani lütfen buna dikkat edelim. Bakın aziz kardeşlerim. Kafir bile Peygamber aleyhisselamın örnekliği, ahlakı, yaşantısı vesaire vesaire ne varsa güzellik olarak adamların bununla ilgili hiçbir sorunları yok. Ya biz biraz farklı olmamız lazım ya. Biz biraz farklı olmamız lazım onlardan, inanmayanlardan. Evet. Bizim için Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın bir şey ifade etmesi gerekiyor. Evet. Hocam ben de bir soru sormak sen istiyorum. Sen de eksik kalma sana. sen de sor. Ha. Ben kalmayayım evet. hocam. <gülüyor> hocam şimdi bizler 21. yüzyılı yaşayan Müslümanlar olarak 14 asır, ön, asır önce yaşamış olan Müslümanların, yani özellikle Peygamber efendimizin yaşantılarını nasıl yorumlarız? Yani bugünümüze nasıl tevil ederiz? Ayrıyeten sünneti günümüzde yani günlük yaşantımızda uygularken hangi ilkeleri esas almalıyız? Sorun bu kadar hocam. Allah razı olsun. Öncelikle şunu ifade edeyim. Şunu ifade edeyim Az Kardeşim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın din adına bizim için ortaya koymuş olduğu her şey, bizim için kesin, değişmez, sabit edir, peşinden gideriz. Çünkü şunu diyemeyiz, bir örnek olsun. Yani öğlenin diyelim ki biz farzından önce dört hekâ sünnet kılıyoruz ya, şunu diyemezsin. Peygamber aleyhisselam dedi ki, veya farz için, ya ben bunlara öğleyi kaç kıldırayım acaba? Düşündü. Dedi ki ya bunlar öğlen, işte bunlar çok fazla iş yapmıyorlar da sıcak, bunlara bir on rekan kıldırttırayım. Sonra, sabah oldu bunlar uykuludurlar, bunlar işe gidecekler, develeri var, hurmanlıklar var. İki tane var. kılsınlar yeter. Bunlar bir iki, iki dört kılsınlar sünnette beraber yeter. Bunun anlamı nedir biliyor musun? Bunun anlamı şudur. Bu dine, bu dine, Hz. Peygamber çok affedersiniz, seyircilerimizden de özür dileyerek kendi kafasına göre şekil vermiştir. Hazreti sonucu çıkar. özür dileyelim. En başta. Tabii Hz. Peygamber <gülüyor> aleyhisselamdan başlı özür dileyerek, onu <gülüyor> güzel söyledin, ondan özür dileyerek, şahsi manevisinden. Ama bunun peşinden gelen başka bir şey var. Peygamber aleyhisselam dini şekil verdi, kendi kafasına göre. Allah da buna sessiz kaldı. Bunu diyebilir miyiz? İmkan mümkün Yani Allah'ın göndermiş olduğu elçisinin yanlışlarına sükut etmesi mümkün mü ya? Böyle bir şeyi tasavvur edebilir miyiz ya? Böyle bir şey dile getiremeyeceğimiz zaman bunun anlamı nedir? Diyelim ki peygamber selam bize öğle namazını 10 rekat olarak bıraktı. Farzı 4, geri sünnet. Bu Allah'ın onayından geçmiş oluyor mu, olmuyor mu? Kesinlikle geçmiş oluyor. Hem Şahdamar'ını koparırdık diyor Kur'an-ı Kerim'de yani. Şu an Aziz kardeşim. Allah peygamber Ali Aleyhisselatu vesselam efendimizi Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde ikaz ediyor. İkazlar da böyle minik minik şeylerdi, miniciktir yani. Allah Peygamber selamın minicik bir şeyine tahammül yokken. Çünkü peygamberinin her açıdan mükemmel olmasını istiyor Allah. Sen bir peygamber olarak dine kafana graf edersin, bir şekil verirken Allah buna sessiz kalabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey düşünebilir miyiz az kardeşler? Tutuyorsun bir de bunu ayetle de delillendirmeye çalışıyorsun. İşte bozulmasını biz Kur'an'ı koruduk, hadisleri korumadık diyerek dedi delillendirmeye çalışıyorsun. Yanlış. İher iki yaklaşımda yanlış. Dolayısıyla senin o soruna bağlıyorum şimdi. Peygambersem din adını ortaya bir şey koyduysa başımız üzeridir. Ama sonuçta Hz. Peygamber bir insan olarak, bir birey olarak yaşamış olduğu coğrafyanın insanıdır. Yani bir Araptır Peygamberimiz. Yani Arapların gelenekleri, adetleri, örfleri farklılık arz edebilir. Bir de Hz. Peygamber kendi döneminin imkanları çerçevesinde hareket etmiştir. Yani şunu bir örnek vereyim sana. Bir misvak örneği vereceğim. Peygamber aleyhisselam, لَوْلَا اَنُشُقَّ عَلَىٰ ümmeti, لَا اَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ Zor gelmese diyor Hz. Peygamber aleyhisselam, ümmetime her namazla birlikte dişlerini fırçalamalarını emrederdim. Şimdi bizim burada bakacağımız şey nedir? Hz. Peygamber aleyhisselamın önem verdiği şeye odaklanmamızdır. Nedir? Aleyhisselam vesselam diş temizliğine çok önem veren bir insandır. Bir de şunu ifade edeyim sana, Hazreti Peygamber'in büyüklüğünü anlamak için bu hadis sadece insana yeter. Niye? Şimdi biz bu hadisi okuyoruz, hepimiz dişlerimizi fırçalıyoruz ya, bize sıradan bir şey gibi geliyor bu. Ama bunu anlamak için kendimizi o döneme taşırsak, Peygamber aleyhisselamın diş temizleme geleneğinin çok yerleşik olmadığı bir coğrafyada, böyle bir şeyi gündeme getirmesine bakarak nasıl büyük bir insan olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla şunu diyeceğiz, bir insan, bir insan, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevdiği için, ben onun gibi yapacağım diyerek misvak kullanıyorsa, benim evimde de misvak var kullanıyorsa o insana saygı duyarız. Bakın o insana saygı duyarız. Peygamber'e olan muhabbetinden, sevgisinden dolayı dişlerini misvakla fırçalıyor. Ama diğer taraftan bunu din haline getirmeyiz yalnız. Diğer taraftan da şunu deriz, Peygamber aleyhisselam yaşamış olduğu dönemin insanıdır. Bugünkü imkanlar çerçevesinde bulabildiği en güzel dişleri fırçalamak için sivak ağacından yapılan misvak idi. Peygamber Efendimiz bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla bunu kıyamete kadar zorunlu bir alet, aygıt olarak diş temizleme aparatı olarak insanlara zorlamamız doğru olmaz. Evet sevgili seyirciler, programımızın da sonuna geldik. Zaman maalesef bizlere yetmiyor. Ama ben Öyle... şimdi sağ gözümle, sağ sol gözümle esasında konuşurken <gülüyor> solu takip ediyorum. Bakıyorum ki şimdi... esfert kıpraşıp duruyor. İlla bir şey soracağım diyor. Hocam, Sen de eksik kalma de bir, bir şey sor. Ben de soru sormak sordum. istiyorum. Evet. Hani programın sonuna geldik ama. Evet. Şimdi en başta dedik hani Kur'an-ı Kerim'i Allah vaat etmiş. Koruyacağız biz. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik biz koruyacağız. tam Peygamber Efendimiz de dedik hani e, kaç yerde Allah-u Teala onu ikaz etmiştir. Tamam peki şimdi ee, sünneti ve hadisi mesela hani biz şeyden alıyoruz, ümmetin uygulamasından ve hadis kitaplarından, yani bu tamam. yazılan hadis kitaplarından evet. alıyoruz. Ama şimdi bu hadis kitapları şey dedik ki hani Kur'an-ı Allah kuruyor. Peygamber Efendimiz yine allah Teala ikaz etmiştir. Peki ya bu yazan kişileri kim ikaz etti ya da ben nasıl güveneyim ki bu kitaplara? Hani bana nasıl ulaştı, doğru mu ulaştı? Yazılırken hani tamam, ilk elden çünkü ilk e, yazılan nüshalardan elimizde yok. Ben Senin bu nasılsın? sorun tam yarım saatlik bir soru oldu ama ben <gülüyor> kısa bir cevap vermeye gayret edeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Deniyor ki mesela bu temel hadis kitaplarının yazarların elinden çıkmış nüshalar elimizde yok. Evet Birinci maalesef elimizde yok. Hani ilk. Ama şunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim içinde aynı şeyi söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim içinde. Bir de şu var az kardeşlerim. Bizim geleneğimizde şöyle bir yaklaşım var. Geleneğimizdeki yaklaşımı söylüyorum. Bir kitap çok kullanıldığı zaman. Okunu okuna okuna kullanıldığı zaman kullanılamaz hale gelince bizim genelimizde edek kitaplarında bu söyleyeceğim şey anlatılır. Onun imha edilmesi istenir, tavsiye edilir. Çünkü piyasada kırtasiyecilik yapan varrak denilen insanlar var. Bunlar kitapları çoğaltıyorlar sürekli. Dolayısıyla o kitapların asıl nüshaları yani ilk yazan insanların kendi nüshaları elimize ulaşmamış olsa bile onlardan sürekli piyasada da çok tutulduğu için ...çok tutulduğu evet. için bunlardan sürekli insanlar çoğaltıyorlar. Dolayısıyla elimizde o kitapların sağlamasını yapan pek çok farklı yazmalar var kütüphanelerde. Yazmalar var. Bunu unutmayalım. Bir de şunu unutmayalım. Şimdi deniyor ki efendim, ilk eser sahibinden çıkan ilk eser bizim elimizde yok. Bizim bakmamız gereken şey şudur. Bu hadis kitaplarını topladığımız zaman mesela İmam Buhari ile ilgili deniyor. En eski yazması Hicri 6. asra gidiyor. Dönüyor ki, biz buna nasıl güveneceğiz? Bizim yapacak olduğumuz şey şudur. İmam Buhari'nin kitabında zikretmiş olduğu hadisler, diğer hadis kitaplarına geçiyor mu? Geçiyor, kısmen... Kısmen değil, geçiyor Hep, hepsi geçiyor. Hepsinci asırda Beyhaki yazıyor Sen yani. şimdi, Korkma şunu demek geçiyorsa istiyorum. Geçiyorsa geçiyor Sen şimdi İmam Buhari'nin teyidini, tehkidini, diğer hadis kitaplarına yapabilirsin. İnsanlar zannediyor ki, İmam Buhari hadis kitabını rivayet etti. Ondan sonra bu hadisleri başka hiç kimse rivayet etmedi. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla İmam Buhari'nin hadislerini diğer hadis mecmuatında, mecmuasında veya İmam Müslim'inkinin diğer hadis mecmualarında bulma imkanımız var. O zaman karşılaştıracak var. mıyız yani? Bunun doğruluğunu ispat etmek için karşılaştırarak evet. mı bunu test edeceğiz? Yapılacak olan şey bellidir değerli kardeşlerim. Önce diyelim ki bir hadis aldın Buhari hadis kitabından evet veya hocam. diğer hadis kitabından bir hadis aldın. Bunu diğer hadisleri de bir araya getirmek suretiyle tahmin edersin. Bunun kriterleri var. Ravilerine bakarsın, metnine bakarsın. Diğer hadis bilginleri, özellikle Şari'ler, Şehredenler, bunlar ilgili neler söylemişler? Bunları gözden geçirsin. Ondan sonra gerekli araştırma yaptıktan sonra, buna dikkat et, gerekli araştırma hakkını vererek, çünkü bu hadisenin Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ağzına çıkan sözler olma imkanı her zaman güçlü. Dolayısıyla bir edev içerisinde, bakın, bir de gelenlerine sahip çıkan bir bakış açısı içerisinde, bunları anlamaya, yorumlamaya gayret edersin. Bu usulle baktığın zaman önünde fazla bir problem kalmayacağını görürsün. Şunu bakın, sohbetimizin başına bağlıyorum, bizim tartışma alanı içerisinde değildir rivayetlerin çoğu. İmam Buhari'nin rivayetlerinin büyük kısmı zaten amel ettiğimiz, pratik olarak uygulamış olduğumuz rivayetlerdir. Bazı hadislerle ilgili tartışmalar da vardır, önceden de vardır, bugün de var. Daha sonraki süreçte de elbette ki bu tartışmalar devam edecektir. Yani Tahkikler evet. de var ya, Şoha Pernamut mesela, tahkik çalışmaları, yani evet. bu hadisleri yani orada bir eksiklik tespit ettiği zaman da onu söylemekten çekinmiyorlar zaten. Tahkik çalışmaları var yani. Evet, değerli seyirciler zaman yine az önce ifade ettiğim gibi bizlere yetmedi. İnşallah sizlere bir nebze de olsa faydalı olabilmişizdir diye ümit ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum, hayırlı günler diliyorum.